Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Gene bir çarşamba Akdeniz İktisat köşesinde birlikteyiz. Bugün hem konuğum var hem konu çok önemli. Çünkü bugün Antalya e, elektrik dağıtım anonim şirketinin özelleştirmesi üzerinde duracağız. Konu önemli çünkü e, kamunun elektrik üretim ve dağıtımına ilişkin kısmı 24 Kasım çarşamba günü özelleştirme adına ihale teklifleri verilmeye başlandı. Bu konuyla ilgili olarak Sayın İlham bir sohbet yapacağız. İlhan Bey, elektrik mühendisi aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Elektrik İşletme ve Kontrol Müdürü. Böyle bir profesyonel görevinin dışında ayrıca kamu kamuoyunu ilgilendirecek biçimde elektrik mühendisleri odası Antalya Şubesi yönetim kurulu başkanı. Dolayısıyla İlhan Bey uzun bir süredir hem profesyonel elektrik mühendisi olarak faaliyetini sürdürür iken aynı zamanda toplumsal bir duyarlılık göstererek elektrik mühendisleri odasında toplumun Enerjiyle ilgili kısımlarında da aktif biçimde hem düşünen, tartışan, sorgulayan bir beyin. Bizim böyle düşünen, tartışan, sorgulayan beyinlere çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde İlhan Bey'in görüşlerinden yararlanmış olacağız. İlhan Bey, önce bize elektrik mühendisleri odası ne iş yapar? Onu kamuoyuyla kısaca paylaşırsanız sevinirim. Çok bir bilgi vermek adına. Çok teşekkür ediyorum. Ben de benim hakkımda söylediğiniz Hı -hı. güzel sözlerden dolayı tüm Radyo Vaks dinleyicilerini Şahsım ve Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu adına dostlukla ve sevgiyle selamlıyorum. Elektrik Mühendisleri Odası 1954 yılında 6.235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği yasası uyarınca anayasanın 135. maddesinde tanımlanan Karım Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak kurulmuştur. Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini icra etmekle görevli olan mühendis ve mimarların birliği olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı 23 odadan birisi olup düzel kişiliğe sahiptir. Elektrik, elektronik, haberleşme, biyomedikal, bilgisayar, yazılım ve e, mikro e, elektronik Telekomünikasyon mühendislerini bünyesinde barındırır. Merkezi Ankara'dadır. 43.200 üyele geniş bir üye profili vardır. Odanın aynı zamanda 81 ili 14 şubeye ayrılmıştır. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Trabzon olmak üzere de 14 şubesi ülke genelinde 191 adet temsilciliğiyle çok yaygın bir şekilde örgütlü yapısıyla kamusal hizmet üretmektedir. Antalya'da elektrik mühendisleri odası 1994 yılına kadar İzmir'e bağlı bir temsilcilik olarak görev yapmış ve hizmet üretmiştir. 1994'ten sonra da şube olmuştur. 14 şubeden bir tanesi olmuştur. Şubelik sınırları içerisinde Isparta, Burdur, Alanya, ...Finike ve Manavgak temsilcilikleriyle ve 1250'ye yakın üyesiyle Antalya'da kamu hizmeti üretmektedir Antalya'da. Elektrik mühendisleri odasının e, yasayla tanımlanmış amaçlarından da Mustafa Bey, müsaade ederseniz kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii ki çok iyi olur. Ee, ayrıca siz konuşurken fark ettim ki hem üye profiliniz oldukça zengin... Yani biz yalnızca elektrik mühendisi olarak bakarken siz siz elektrik enerjisini kullanan hemen hemen her sektörde farklı disiplinlerde çalışanları üyeniz olarak e, burun, bulunduruyorsunuz. Böylece üye profiliniz oldukça zengin, oldukça çeşitli, oldukça hem ekonomi açısından hem sanayi açısından e, etkin olan, ...profesyonel görevlerde bulunanlar. Doğru. Bu. Doğru. Dolayısıyla evet. odanızın... ...önemini de bir kat daha artırıyor. Sadece enerji değil... ...iletişim, telekomünikasyon, bilgisayar... ...yazılım ve... E, ...biyomedikal tıp alanında da... E, ...hizmet üreten meslektaşlarımız... ...bu mühendisler bizim... E, ...üyelerimiz olarak... E, ...toplanmış durumda yasal olarak. Ve dolayısıyla... sesin toplumsal duyarlılığınız da... ...hem... Kendi evet. kuruluş yasanızdan geliyor. Evet doğru. Hem ee, anayasal bir hak durumuna evet. geliyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, kamu kurulu niteliğinde bir meslek örgütü bu alanlarla ilgili de e, amaçlarımız gene kanunumuzda e, açıkça belirtilmiş Elektrik Mühendisleri Odası kanununda. Eğer müsaade buyurursanız kısaca da Elektrik Mühendisleri Odası'nın amacını e, asıl konumuza geçmeden önce de kısaca belirtmek isterim. Çok iyi olur. Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmalarda bulunmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, halk ile ve diğer sivil toplum örgütleriyle, diğer meslek odalarıyla arasındaki ilişkiyi düzenlemek, dürüstlüğü ve ahlakı korumak ve tesis etmek, uzmanlık alanlarında, Ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyuyla paylaşmak, ayrı bir kamuoyu oluşturmak ve ilgilileri uyarmak gelir. Birinci ana amacımız. İkinci olarak uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine ve özel diğer kişilere yönelik eğitim hizmetleri, seminerler, sempozyumlar, kongreler ve paneller düzenleyerek bilgilendirme faaliyetleri içerisinde bulunur. Sanayi üniversite işbirliğini tesis ederek ülkemizde ARGE çalışmalarının artırılmasını yönünde hedefleri belirler. Kamunun ve ülkenin çıkarlarını sağlamak yurdun doğal kaynaklarının bulunmasına yardımcı olmak, korunmasına ve işletilmesine, tarımsal ve sınayi üretimin artırılmasına, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasına, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü Tüm girişimlerde bulunmak ve bunlarla ilgili etkinlikler düzenlemek, meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyet ve benzeri konularda odanın olanaklarından yararlandırmak, gibi başlıca temel amaçları vardır. Bu çok güzel. Ee, kaboyun bilmesi açısından bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Hem üyelerinizin kendi beşeri sermayelerini artırmak adına onlara e, katkıda sağlanıp katkıda bulunuluyor seminerler vesaire etkinliklerle. Hem onların özlük haklarını değerlendirmek adına ama asıl e, odanın benim anladığım ve gördüğüm kısım şurası ki ...kamu yararı artı Türkiye ekonomisi için e, olumlu olabilecek bütün gelişmelerde... ...odanız etkin biçimde hem hukuki olarak hak hem fiili olarak görev üstlenmiş oluyor. Hukuki hakkını fiili görev olarak sürdürüyor. Bu açıdan oldukça önemli ve etkileyici. Şimdi... E, Meslek odası olarak böyle bir görevi üstlenmiş durumdayken Antalya'da önemli bir gelişme oluyor. Aslında Türkiye'de önemli bir gelişme oluyor. Çünkü Türkiye'de enerji piyasası daha önceki anlayışların tersine bir gelişme gösteriyor. Bu da şu ki özelleştirme adı altındaki büyük dönüşüm enerji sektörüne geldi. Enerjide kamuya ait olan enerji Üretim, iletim ve dağıtımı şimdi dağıtımdan başlayarak özelleştiriliyor. Kamunun kaynakları özelleştiriliyor. Hoş e, üretim adına da evet. özelleştirmeler oldukça evet. gelişkin evet. ama üretim kısmını bir tarafta tutarsak şimdi konunun e, gelişimi açısından dağıtımı <gülüyor> kısmındaki özelleştirme önemli bir aşama. İsterseniz önce özelleştirmenin kısa bir tarihine bakalım, Evet, bunu e, bir mercek altına yatıralım, ondan sonra Antalya örneğine dönmüş oluruz. Biz elektrik mühendisleri odası olarak e, özelleştirmenin, her e, alanda özelleştirmenin karşısı bir politika üretiyoruz ve yıllardır da bu politikalarımızı geliştirerek, artırarak, kamuoyuyla paylaşarak sürdürüyoruz. Evet, siz de buyurduğunuz gibi özelleştirme, Hakikaten ülkenin gündemine son 20 yıl içerisinde girmiş durumda ve özellikle de son 8-10 yılda da çok yüksek bir trendle artarak ilerlemekte. İsterseniz önce bizi dinleyicilerle bilgilendirmek adına bir özelleştirme ne yapılıyor, nedir ve bunun hukuki süreçleri hakkında Emo'nun, Elektrik mühendisler Odası'nın kısa bir görüşünü aktarmak çok, istiyorum. Çok çok iyi olur. Özelleştirme üç şekilde gerçekleşiyor. Bu üç şekilden birincisi, önceden kamu tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet üretiminin tümüyle ya da kısmen özel sektöre de devredilmesi. Buna doğrudan özelleştirme diyoruz biz. İkincisi, kamunun faaliyet gösterdiği alanlarda özel sektör lehine çekilmesi ve bu alanlarda özel sektörün teşvik edilmesi. Buna dolaylı özelleştirme diyoruz. Üçüncüsü ise, kamu tarafından ücretsiz sunulan hizmetlerin paralı hale getirilmesi. Buna da içeriden özelleştirme diyoruz. Kısaca örnekleyerek açıklayacak olursak, doğrudan özelleştirme işte Teke, Tetrim, Tüpraş, Türk Telekom, Erdemir, Limanlar ve bizim konumuz olan TEDAŞ özelleştirilmesi ve kamusal hizmetlerin de taşınanlaştırılması örnek oluyor. Dolaylı özelleştirmeye geldiğimizde Türkiye Zray Donanım Kurumu, Oruz, Sekart'ın kapatılması. Ve bu alanda özel sektörün teşvik edilmesi, özel sektörün yatırım teşviklendirilmesi ve kamunun işlevsiz, işlevsizleştirilmesine doğru bir yönelim var. Üçüncüsü içeriden özelleştirme. O da kamu eliyle sunulan eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin yavaş yavaş aşamalı bir şekilde paralı hale getirilmesi. Özelleştirmeye baktığımız zaman... 1984 yılında çıkarılan bir yasayla 1983 sayılı yasayla ilk adımı atılıyor. Ve 1980'li <gülüyor> yıllardan 99'lu yıllara kadar tüm iktidarlar döneminde e, kamu kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler birbirle çelişen yasalar, bozulan, düzenlenen yasalarla en son halini 1999 yılında anayasanın 47. maddesindeki bir düzenlemeyle son halini alıyor ve anayasamıza giriyor. Son 25 yıl içerisinde benim sayamadığım kadar yasal düzenleme e, gerçekleşmiş durumda. Bir hükümetin aldığı bir e, çıkardığı bir yasayı diğeri bozmuş. Özelleştirme karşıtı olarak açtığımız davalar neticesinde o yasa ortadan kaldırılıp yeni bir yasa ortaya konulmuş ve 25 yıldır da ciddi bir kaos içerisinde yasa e, bolluğu olmuş. İşte bu yasaların içerisinde 4046 sayılı yasada özelleştirmenin amacı e, tanımlanmış. E, yasada tanımlanmış ama öyle mi yapılıyor yoksa başka şekilde mi yapılıyor olur? Sizinle birlikte paylaşacağız. İşte çıkan 4046 sayılı özelleştirme yatasında şu şekilde deniyor. Ekonomide verimliliğin artışını sağlamak ve kamu giderlerini de bir azalma sağlamak amaç olarak görülmüş. Yani yasal çerçeveye göre baktığımız zaman özelleştirme kamu yararını koruyarak ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için yapılır deniyor. Ama bugüne kadar yapılan hiçbir özelleştirmede kamu yararı gözetilmiş durumda değil. Hemen burada şu noktada devreye girmekte yarar var diye düşünüyorum. İktisatın temel kuralı şey diye çalışır. Bir malınızı satacaksanız iki tane temel argümanınız olmalı. Bir, ya benim sattığım mal çok kaliteli deyip fiyatını biraz yükseltebilirsiniz. Bu yüzden piyasada etkin olabilirsiniz. Herhangi bir mal için söylüyorum bunu. Ya da üretim maliyetini düşürür. Bu nedenle e, daha kar edebilir konuma gelirsiniz. Kamunun ürettiği bu tür mallar için özelleştirme konu mallar için bu kez temel espri sizin de belirttiğiniz gibi ya kamu bunu yüksek maliyetli yapıyordur özel sektöre geçerse çok verimli yapılacaktır. Bu verimlilik artışı da kamuoyuna bunu, bu hizmeti satın alanlar açısından oldukça ucuza mal olacaktır. Dolayısıyla böyle bir kamu yararı sağlanmış evet. olacaktır verimlilik nedeniyle. Ya da e, kamu buradan yüksek giderle e, üretim gerçekleştiriyordur. Yüksek gideri e, başka yurttaşlar ödediği için kamunun giderlerini azaltmak adına yapılması gerekiyor. Dolayısıyla demin sizin belirttiğiniz bu iki cümle özelleştirmenin ana ekseni olması gerekirken evet. yani tam, tam orada e, e, girmek istiyorum. Çünkü şöyle bu yapılmamış. Maalesef bu hiçbir şekilde uygulanmamış. E, verimsiz santal, kamu bütçesi, bütçesi üzerinde yük olarak e, sunulan kamu kurumlarının özel sektöre satılması olarak tanımladığımız ve kamu yararı gözeterek satılması olarak tanımladığımız bu sistem böyle gerçekleştirilmemiş ve halkımız, yurttaşlarımız kandırılmış durumda bu e, şeyde ve kamu yararı hiçbir şekilde dikkate alınmamış. Özelleştirme iddia edildiğinin aksine verimsiz zarardaki kuruluşların satışı olarak değil de Türk Telekom örneğinde iki buçuk yıllık kârıyla satılan bir kurum Türk Telekom, karlı kurumların değerinin altında özel sektöre satışının ya da zararda olan kuruluşların kâr edebilecek bir noktaya getirildikten sonra, iyileştirildikten sonra özel sektöre bırakılması şeklinde gerçekleşmiş ülkenin. Özellikle bu ikinci madde çok daha ilginç. Evet. Birçok kamu kuruluşu özelleştirilirken, ...borçlarından arındırıldı. İşte i̇şçilerin, baş konusu da bu şekilde zaten. İşçilerin evet. birazdan konuşacağız. İşçilerin kıdem tazminatları evet. ödendi. Yani istihdam edilenlerin yükleri özel sektöre aktarılmadı. Evet. Ee, yeniden yapılandırılarak şirketler özel sektöre devredilecek, özelleştirilecek şirketler... ...yeniden yapılandırılarak onlar çok daha uygun bir paket biçiminde... Evet. Evet. E, sunuldu. Ben orada her seferinde şunu söylüyorum. Bu tür bir özelleştirme, kamunun malını birine e, aktarmak gibi. Evet. Yani aile içerisinde ailenin malı olan buzdolabını babanın canım ben şu evladıma vermeyi istiyorum deyip diğer evlatlardan mahrum bırakarak birine vermesi gibi bir olay. Tabii halkımızın, yurttaşlarımızın vergileriyle evet. yapılmış. Cumhuriyetimizin temel unsurları içerisinde yer alan devasa kuruluşlar bir bir bir bir özelleştirilmiş ve devredilmiş durumda. Buna dur demenin, sesli bir yüksek sesle bir haykırmanın zamanı gelmiştir diyoruz ama e, yeterli desteği sağlayıp sağlayamayacağımızı, bunlarla başarılı olamayacağımızı e, ileride göreceğiz ve bununla da ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Şimdi tabii yapılan bu özelleştirmeler neticesinde e, acaba e, vatandaşlarımız ucuz hizmet almışlar mı? kaliteli hizmet almışlar mı? Rekabet edilebilir bir ortam oluşmuş mu? Veya bu özelleştirmelerin sonucunda alınan bu özelleştirme bedelleri uygun ve düzgün yerlerde harcanmış mı? Bununla ilgili de çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam etmeli, sorgulamalarımız devam etmelidir diye düşünüyorum. Biz elektrik mühendisleri odası olarak ülkenin ekonomik bağımsızlığının giderek azaldığını, daha büyük yaralar aldığını, Elektrik üretiminde artık neredeyse %50'ye yakınının doğalgazda ve dışa bağımlı bir şekilde olduğu bir ortamda yerli yenilenebilir enerji kaynaklarımızı ve verimli kullanmamız gerektiğini, özelleştirmelerin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi tam bağımsızlık. Enerji alanında tüm alanlarda olduğu gibi özellikle enerji alanında da tam bağımsızlığımızı elde edebilmemiz için kamu ile yerli yenilenebilir enerji kaynaklarımızı bütünlükçü bir yapı içerisinde kullanmamız gerektiğini savunuyoruz. Biraz sonra da size Akdeniz Edaş özeline konumuzla ilgili gireceğiz. Sohbet oldukça iyi geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizi oldukça keyifli biçimde bilgilendiriyorsunuz. Dilerseniz burada bir ara verelim. Bir reklamlara girelim. Sonra Devam edelim. Akdeniz e, Edaşla ilgili incelemelerimize sonra başlamış olalım. Evet. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sohbetimize devam ediyoruz. E, konuğum elektrik mühendisi İlham Metin Bey. Antalya Elektrik Mühendisler Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Biz... E, Elektrik mühendisleri odasının işlevinden başlamıştık. Daha sonra özelleştirme üzerinde durduk birinci bölümde. Bildiğiniz gibi e, özelleştirmenin temel vurgusunun şurada olduğunu gördük ki, 1984'ten başlayan bir süreçte, 1997'de e, nihai bir yasaya dönüşen bir biçimde, 99, hocam. 99'da başlayan bir süreçte, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin serveti olabilecek e, kamusal malların bir ideolojik e, anlayışla özelleştirilme çabasını gördük. Çünkü verimlilik ve kamu giderlerini azaltma adına yapılması gereken özelleştirme çok da bu disiplin içerisinde gerçekleşmiyor. Kaldı ki özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin gene bu alanlarda harcanması gerektiği vurgulanmış iken e, uzun bir süredir hükümetler bütçe açıklarını kapatmak için gelir olarak düşünüyorlar özelleştirmeden elde ettikleri geliri. Ama kamuoyu böylece kendi sahip olduğu sermayesini kamuoyu sahip olduğu üretim araçlarını bir tür özel sektöre devretmiş oluyor. Özel sektör tanımı gereği Beysel bir karlılık faaliyetidir. Sözünü ettiğimiz burada özel sektöre düşmanlık falan e, alınmasını istiyorum. Çünkü özel sektöre karşı olmak başka bir cümle ama kamuoyunun kamunun, cumhuriyetin temel değerleri olan hepimizin olan servetin el değiştirmesi başka bir cümle. Keşke e, cumhuriyetin temel projesinde gerçekleştiği gibi kamuoyu ve özel sektör birlikte ülkenin ekonomisine omuz vererek iki sütun olarak kalkınmayı gerçekleştirmiş olsa idi temel anlayış bu olsa idi ama bu görünen o ki o biçimde gelişmiyor. şimdi bugün asıl e, tartışacağımız konu ikinci bölümde Akdeniz e, Edaş olarak bildiğimiz Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirilmesi konusu. Burada e, 24 Kasım günü özelleştirme için teklifler alınmaya başlamıştı, teklifler alındı. E, i̇halenin ne zaman sonuçlanacağı henüz bilmiyoruz. Şimdi işte bütün bu konuları İlhan Bey'den evet. elektrik mühendisleri odasının da görüşü alarak e, alacağız. Şimdi tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamalarından vazgeçilirken ne yazık ki ülkemizde enerji arz güvenliği yaşayan ülkemizde enerji alanındaki enerji üretim santralleri ve dağıtım şebekeleri birer birer özelleştirildi ve özel sermayenin eline geçti, özel sektörde devredildi. İşte bu dönemde ise özellikle özelleştirmenin son 20 yıllık süreci içerisindeki bu gelişen zamanda son 7 yıl içerisinde de dağıtım şirketleri ardı arkasına özelleştirildi. Türkiye 20 dağıtım bölgesine, elektrik dağıtım bölgesine bölünmüştü. Bu 20 dağıtım bölgesinin 16 tanesi, 63 ili kapsayan 16 dağıtım bölgesi, işte Aydın Başkent, Sakarya, Meram, Çamlıbel, Osman Gazi, Uludağ, Çoruh, Yeşilırmak, Van Gölü, Fırat, Diclek, Gediz, Trakya ve içi elektrik dağıtım aşeleri ve bu şebekeleri özel dağıtım şirketleri tarafından işletilmeye başlandı. Devirleri gerçekleşti ve özelleştiriliyor. Şu anda ülkemizde 37 milyona yakın abonenin 24 milyona kısmı özel sektör tarafından işletilmekte ve bunun da mahsurlarını gün geçtikçe görüyoruz. Son olarak da özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan Akdeniz EDAŞ'ta İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım aşı ve Toros Elektrik Toroslar Elektrik Dağıtım aşı bir paket ve bir grup olarak da özelleştirme ilanını 17 Ağustos 2010 tarihinde çıkıldı. Bölgenizi kapsayan Antalya, Burdur, Isparta illerinde faaliyet yürüten Akdeniz edaşla ilgili olarak ihaleye 19 firma teklif aldı. Davet mektubu ve yeterlik almak için müracaat etti. Bu 19 firmanın tamamı yeterli bulundu ve yeterli bulunan bu firmalardan nihai teklifleri istendi. Nihai tekliflerini de 24 Kasım 2010 tarihinde 16, saat 16 itibariyle tekliflerini vermeleri istendi. Ancak 19 firmadan 15 tanesi teklif verdi. 15 firma teklif verdi. İstanbul Anadolu Yakası'na 13 firma e, Toroslara ise 10 firma teklif verdi. Görüldüğü üzere en büyük rağbeti Akdeniz Edaş e, gördü. E, Akdeniz Edaş'ın görmesi ilginç herhalde bunları söyleyeceksiniz. Evet. evet, evet. Bu e, süreç içerisinde ihale süreci içerisinde en iyi 5 teklifi veren firma açık eksiltmeye davet edilecek açık arttırmaya özür dilerim açık arttırmaya davet edilecek ve en yüksek fiyatı verenle de sözleşme imzalanmak üzere ihale onaylandıktan sonra karar verilecek ve aktienizedar 30 yıldığına devredilmiş olacak Şimdi baktığımız zaman Akdeniz EDAŞ'ta inanılmaz bir ilgi vardı. Teminat mektubu, geçici teminat mektubu oranı bugünkü bugüne kadar çıkan özelleştirmeler içerisinde en yüksek olanlardandı. Neden böyle olmuştu? İşte Akdeniz EDAŞ 2010 yılında proje 117 milyon lira olan 54 tane yatırımı gerçekleştirdi. Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yatırımları da katarsak bu rakam 197 milyon liraya ulaştı. 9 aylık dönem içerisindeki cirosu 954 milyon liraydı ve 43 milyon TL'de kar etti. Yıl sonu itibariyle 60 milyon kar edeceği öngörülüyor. Özelleştirme sürecinde bulunan Akdeniz Edaş, elektrik dağıtım şebekesi olarak Antalya ilinde 1 milyon 190 bin abonesiyle ülkemizin 5. büyük elektrik dağıtım şebekesi. 4.7 milyar kilovat saat enerji tüketimiyle de gene ülkemizin 6. büyük enerji kullanıcısı olarak faaliyet gösteriyor, bulunuyor. Yani abone olarak ülkemizde 5. 5. sırada... Evet. Enerji tüketimi açısından da e, Kocaeli, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerden sonra da 6. sırada son derece önemli paya sahip olan bir bölge bir şey daha ekleyebilir miyiz? Ee, Antalya ciddi biçimde göç alan kentlerden biri. Evet, evet. Her... Söz edecek misiniz evet, bilmiyorum. Evet. Her yıl aşağı yukarı e, inanılmaz bir hızlı gelişme, göç alanı ve gelişimle birlikte, göç almayla birlikte 60 bine yakın bir abone ilavesi de gelmekte. Bununla da birlikte de her an enerji ihtiyacı gün geçtikçe de artmakta e, ilimizin. Bunu karşılamak için de tabii bir takım yatırımlar yapılması, üretim santraları kurulması gerekiyor. Onlara da değineceğiz birazdan. Tabii bu arada hazır abonelerden söz etmişken Antalya abone konusunda ilginç kentlerden biri bildiğim kadarıyla abone kaçağı minimum düzeyde. Evet kayıp kaçak oranları 2007 yılında Akdeniz'e taşta 9.7 iken bugün 8.9 civarında Türkiye'de ortalama %16 olan kayıp kaçak oranı bölgenizde oldukça iyi e, konumda getirilmiş durumda. Tabii ki yeterli değil. Avrupa'da bunun ortalamaları %5'ler civarında. E, baktığımız zaman bütün bu işlemler e, Akdeniz Edaş'ın kendi personeli olan e, 900 e, kişiyle, 950 kişiyle ve taşeronlardan aldığı diğer hizmetlerle 1800 kişiyle bütün bu hizmetleri yürüten bir kuruluştu. Her ne kadar özelleştirme süreci içerisinde personel çıkarıldı giden personelin yerine yenileri alınmadı bir psikolojik zemin hazırlanmak adına özelleştirmenin yatırımlar durduruldu denilse de işte özelleştirilmeden de bir kamu kurumu gayet güzel işletilebiliyor kar edebiliyor kayıp kaçak oranları indirilebiliyor ve e, geniş ve büyük yatırımlarda yapılabiliyor oldu Akdeniz, Antalya bölgesinde özellikle EDAŞ'ın yaptığı bu çalışmalarda tüm şebekeler yer altına indirildi ve kaliteli, kesintisiz sürekli enerji kullanılması noktasında da adımlar atıldı. Şimdi böylesi bir kurumun, ş böylesi bir kurumun özelleştirilmesinin nasıl, ne mantıkta olduğunu e, kamuoyuna bırakıyorum ben. Evet. Şöyle bir cümleyi e, altını çizerek vurgulamakta yarar var o zaman. Türkiye'de neredeyse en sorunsuz, Doğru. E, tam tersine en e, verimli olarak çalışan kurumlardan biri gözüküyor. Kamunun e, malı olarak. Çalışan meslektaşlarımızın Hı. özveriyle çalıştığı, duyarlılık içerisinde çalıştığı, emekçilerin son derece e, iyi hizmetler ürettiği bir e, kamu kurumu e, TEDAŞ. Baktığımız zaman tabii buğuzdan hareketle de 19 tane firmanın teklif vermesi zaten e, normal. Çok da böyle e, şaşılacak bir durum değil. Böylesi bir yere bu kadar teklif gelir daha da fazla gelir daha da fazla gelmesi evet. gerekebilir. Bugüne kadar e, yapılan bütün özelleştirmelerde ortaya çıkan sonuç e, enerji özelleştirmelerinde de e, yaşanacak. işte e, sadece kar amacı gütmek e, isteyen bu özel sektör elbette ki ağız bakımı, onarımlarını, tesisleşme çalışmalarını aksatacaktır diye öngörüyoruz fiyat eşitleme mekanizmasının devreye girmesiyle özelleştirme sürecinin tamamlanmasından sonra devre dışı bırakılacak ve her bölge kendi elektriğini kendisi belirleyecek fiyatını bir noktaya gelecek. Bu da yurttaşlarımız için zam olarak karşımıza çıkacak. Özellikle kırsal alanda, sulama ve sarımsal alanda ve konutlarda, hanelerde enerji kesintisi süresinin uzunluğu ve sıklığıyla karşı karşıya kalacağız. Daha sık enerji kesintileri olacak ve bu enerji kesintileri daha uzun e, süreli olacak. Bunlarla ilgili konutlarda yeni yerleşim alanlarında özellikle bölgemizde işte Aksu bölgesinde, Boşamaaltı bölgesinde ve Kepez bölgesi gibi yeni yerleşim alanlarında yeni tesis yatırımlarının oldukça e, geç olacağını, zamanında yapılamayacağını ve e, yurttaşlara gerekli hizmetin götürülemeyeceği diğer özelleşen EDAŞ'lardan aldığımız deneyim ve tecrübelerle kesin olacak diye düşünüyoruz. Çünkü orada e, muhtemelen şu çalışacak e, çünkü elektriğin özellikle ev tüketimi için aboneliklerin oluşturulması bir kamu yararı aynı zamanda. Oysa karlılık açısından baktığımız zaman e, ev aboneliği belki çok karlı değil ama oraya kadar hatların götürülmesi gerekiyor. Yok. Bu aboneliklerin yapılması gerekiyor. O zaman e, özel sektörün temel mantığı kâr etmek olduğuna göre bu yatırımı yapıp eğer düşük gelir elde edecekse onları geciktirerek gerçekleştirecektir. Bu nedenle e, varoş bölgeler diye tanımladığımız evet. bölgelere hizmet götürmekte aceleci davranmayacaktır. Doğru. Bu da Doğru. Kamuoyunun aleyhine çalışacaktır. Doğru. Çünkü devamlı kar gidecektir. Daha fazla alacağı yerlerde, daha hemen alacağı yerlerde daha yatırımlar yapıp diğer yerlerde ise yatırımları gevşetecek. Oraların arza ve bakımlarına belli yerlere önem verip belli yerlere önem vermeyecek. O yüzden söyledim kesinti sıklığı ve kesintilerin süresi artacak. Antalya buna alışmalı diye düşünüyoruz özelleştirce. Şimdi bir de şöyle bir durum var özelleştirme. Ee, rekabet alanı da ortaya doğuracak deniyor. Ama böyle bir rekabet oranı olmuyor. Çünkü elektrik enerjisi üretildiği anda tüketilmesi gereken bir e, yapı ve bir otorite tarafından e, yönetilmeli. Ancak baktığımız zaman özelleştirme içerisinde bu özelleşme ihalesine giren firmaların sadece dağıtım lisansının yanı sıra para kendi satış, üretim lisansları bile var. Yani o zaman niçin siz parçalı yapı haline getirdiğiniz elektrik sistemini diye sorgulanır. Çünkü daha önceden elektrik sistemi tek denen bir kuruluş vardı ve bu tek parçalandı. İşte TEYAS, EVGAŞ EUH ve TEDAŞ olarak bölündü. Üretim, iletim ve dağıtım e, parçalı bir yapıya geldi. Rekabet edebilsin. Evet. Daha sonra da TEDAŞ 20 dağıtım bölgesine bölündü ve bu 20 dağıtım bölgesi de satılıyor. Ancak baktığınız zaman firmalara, teklif veren firmalara ve şu anda özelleşmiş olan dağıtım şirketlerine aynı zamanda üretici firmalar, aynı zamanda da tüketici e, parakende satışı yapan firmalar oldukları için de enerji fiyatlarını kendileri belirleyecekler ve yurttaşlarımız için de zam olacak. Zam olarak karşımıza gelecek. İkinci bir boyutu da Mustafa Bey bu özelleştirme özellikle Akdeniz Daş'ta e çok değişik sıklıkta çalışan personel arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız ve işçiler var. İşte bunlar için de inanılmaz bir kaos bekliyorum önümüzde duruyor. Yani sadece vatandaşa zam olarak gelen bu yansımalar özelleştirmenin çalışanlar için de işsizlik olarak karşımıza çıkacak. Şimdi biraz önce söylediğim gibi çok farklı statüde çalışan meslektaşlarımız var. Memur olarak çalışan meslektaşlarımız veya diğer işçiler naklet tabi olanları bugüne kadar kazanmış oldukları meslek bilgi ve uzmanlık alanlarıyla ilgili olmayan diğer kurumlara Kadro ve pozisyonları yok sayılarak takile edilecekler. Yani ben sizinle çalışmak istemiyorum dediği andan itibaren kendisi havuza düşecek ve o havuzdan istediği bir kuruma gidecek. Ama gittiğinde bütün bilgi birikimi, baş mühendisliği, ünvanlarıyla birlikte hepsini kaydederek vasıfsız bir şekilde, pozisyonsuz bir şekilde çalışacak. Doğru. tamamen çalışanlar özel sektörün devralan firmanın insafına terk edilecek. Sözü e, keseceğim çok önemli burası da e, özellikle memurlar dışındaki diğer çalışanlar ise özelleştirme sonrasında emekliliği gelenler zorunlu bir şekilde emekli edilecek emekliliği hak etmeyenler ise 4C statüsünde güvencesiz ve düşük ücretle diğer kamu kurumlarına gönderilecekler. İşte tekel Olayında olduğu gibi. Ayrıca bugüne kadarki deneyimleri de gözümüne alınmadan e, vasıfsız ve statüsüz bir şekilde çalışılacaklar. Fakat bizim atomiz edaşın diğer edaşlardan başka bir de ayrı bir özelliği var statüsü olarak. Biliyor musunuz kepez elektrik e, vardı ve kepez elektrikli e devlet el koydu ve kepez elektrikte çalışan personel de gerek mühendis gerek memur gerekse işçi olarak çalışanlar da e, te daşa geçtiler. İşte bu arkadaşlarımız kapsam dışı personel olarak değerlendirildiler ve hiçbir şekilde kurum değiştirme hakkına da tabi değiller ve sadece ve sadece devralan firmanın güvencesiz bir şekilde öne sürdüğü sürece şartları kabul eder bir pozisyondalar. Bunlarla ilgili yasal düzenleme de uzun yıllardır bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu arkadaşlarımızın da 3C statüsüne süratle geçirilerek bunlarla ilgili... E, kapsam dışı çalışanlarla ilgili yasan düzenleme de acilen yapılmalı ve mağduriyetlerin de bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu husus da bizim için özeldi, onu da özellikle vurgulamak istedim. Doğrusu bu e, kebap elektrikten gelecek personeli hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla özelleştirmenin bir taraftan e, kamuoyu ilgilendiren tüketiciyle ilgilendiren kısmı varken, diğer taraftan da çalışan personelin istihdamı açısından ciddi evet. bir sorun var. Ee, Biriktisatçı olarak bakacağım, iki noktadan biri, emekliliğine yakın olmuş kişilerin zorunlu emekli edilmesi, genç emeklileri gene topluma sunmuş olacak. İki, birikim, emekli edilmemişlerin başka kurumlara gitmiş oldukları durumda o zaman asıl kendi elektrikteki elektridaştaki bilgi birikimlerini kullanabilecekleri alan gittikleri yerde olmayacağı için bir tür e, bilgilerinden yararlanamayacağımız personele dönüşmüş olacaklar. Doğru. Doğru. Bu da ekonomi açısından başka bir kayıp olacak beşeri sermaye açısından. Doğru. Çünkü neden? Özel şirket daha fazla kar güdüsüyle hareket edeceği için e daha az...